Cuma günü duaları Evradı Hamd aitleri Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Hamd, övme ve övülme, alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. O Rahmandır ve Rahimdir. Ceza gününün malikidir. Rabbimiz, ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız. Bize doğru yolu göster kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yolunu, gazaba uğramışların ve sapmışların yolunu değil. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hatırla ki Rabbin meleklere, ben yeryüzünde bir halife yaratacağım dedi. Onlar, bizler hamdinle seni tesbih ve seni takdis edip dururken, yeryüzünde fesat çıkaracak, orada kan dökecek insanı mı halife kılıyorsun dediler.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 O'na varis kıldınız diye seslenilir. Onların oradaki duası, Allah'ım, seni noksan sıfatlardan tenzih ederiz, sözleridir. Orada birbirleriyle karşılaştıkça söyledikleri ise, selamdır. Onların dualarının sonu da şudur. Hamd, alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Gök gürültüsü Allah'ı hamd ile tesbih eder. Melekler de O'nun heybetinden dolayı tesbih ederler. Onlar, inanmayanlar Allah hakkında mücadele edip dururken, O, yıldırımlar gönderip onlarla dilediğini çarpar. Ve O, azabı pek şiddetli olandır. Yaşlılığında bana İsmail'i ve İshak'ı lütfeden Allah'a hamdolsun. Şüphesiz Rabbim duayı işitendir. Sen şimdi Rabbini hamd ile tesbih et ve secde edenlerden ol. Ve sana yakin, ölüm gelinceye kadar Rabbini ibadet et. Allah, hiçbir şeye gücü yetmeyen, başkasının malı olmuş bir köleyle katımızdan kendisine verdiğimiz güzel rızıktan, gizli ve açık olarak harcayan hür bir kimseyi misal verir. Bunlar hiç eşit olurlar mı? Doğrusu hamd Allah'a mahsustur. Fakat onların çoğu bunu bilmezler. Yedi gök, yer ve bunlarda bulunan herkes onu tesbih eder. Onu övgüyle tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Ne var ki siz onların tesbihini anlamazsınız. O halimdir, bağışlayıcıdır. Allah sizi çağıracağı gün kendisini hamd ederek çağrısına uyarsınız ve dirilmeden önceki halinizde, çok az kaldığınızı sanırsınız. Çocuk edinmeyen, hakimiyette ortağı bulunmayan, acizlikten ötürü bir dosta da ihtiyacı olmayan Allah'a hamd ederim de ve tekbir getirerek O'nun şanını yücelt. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamdolsun Allah'a ki O, insanları kendi tarafından çetin bir azab ile ikaz etmek, iyi iş ve davranışlarda bulunan müminlere kendileri için içinde ebedi kalacakları cennette güzel bir ecir bulunduğunu müjdelemek için, kuluna, Muhammed'e, kendisinde hiçbir tezat ve eğrilik bulunmayan dost doğru kitabı indirdi. Resulüm, sen onların söylediklerine sabret. Güneşin doğmasından önce de, batmasından önce de, Rabbini övgüyle tesbih et. Gecenin bir kısım saatleriyle gündüzün etrafında, İki ucunda da tesbih et ki, sen Allah'tan hoşnut olasın. Allah da senden. Sen, yanındakilerle birlikte gemiye yerleştiğinde, bizi zalimler topluluğundan kurtaran Allah'a hamd olsun, de. Ölümsüz ve daima diri olan Allah'a güvenip dayan. Onu hamd ile tesbih et. Kullarının günahlarını O'nun bilmesi yeter. andolsun ki biz, Davud'a ve Süleyman'a ilim verdik. Onlar, bizi mümin kullarının birçoğundan üstün kılan Allah'a hamdolsun dediler. Resulüm, de ki, hamdolsun Allah'a, selam olsun seçkin kıldığı kullarına. Allah mı daha hayırlı, yoksa ona koştukları ortaklar mı? Ve şöyle de, hamd Allah'a mahsustur. O, Ayetlerini size gösterecek, siz de onları görüp tanıyacaksınız ama artık faydası olmayacaktır. Rabbin yaptıklarınızdan habersiz değildir. İşte O, Allah'tır. Ondan başka ilah yoktur. Önünde de sonunda da hamd O'nundur. Hüküm O'nundur. Ve ancak O'na döndürüleceksiniz. Ant olsun ki onlara... ''Gökten su indirip onunla ölümünün ardından yeryüzünü canlandıran kimdir?'' diye sorsan, ''Mutlaka Allah'' derler. De ki, ''Öyleyse hamd de Allah'a mahsustur. Fakat onların çoğu söyledikleri üzerinde düşünmezler.'' ''Haydi, siz gündüzün sonunda ve öğle vaktine eriştiğinizde Allah'ı tesbih edin, namaz kılın, ki göklerde ve yerde hamd ona mahsustur.'' Andolsun ki onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan mutlaka Allah derler. De ki öyleyse övgü de yalnız Allah'a mahsustur ama onların çoğu bilmezler. Bizim ayetlerimize ancak o kimseler inanırlar ki bunlarla kendilerine öğüt verildiğinde büyüklük taslamadan secdeye kapanırlar ve rablerini hamd ile tesbih ederler.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 Melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler yapan Allah'a hamdolsun. O, yaratmada dilediği artırmayı yapar. Şüphesiz Allah her şeye gücü yetendir. Cennette şöyle derler, bizden tasayı gideren Allah'a hamdolsun. Doğrusu Rabbimiz çok bağışlayan, çok nimet verendir. Senin izzet sahibi Rabbin, onların isnat etmekte oldukları vasıflardan,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 Kaktığın zaman da Rabbini hamd ile tesbih et. Gecenin bir kısmında ve yıldızların batışından sonra da onu tesbih et. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ı tesbih eder. Mülk O'nundur, Hamd O'nadır. O her şeye kadirdir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Allah'ın yardımı ve zaferi gelip de İnsanların bölük bölük Allah'ın dinine girmekte olduklarını gördüğün vakit Rabbine hamd ederek onu tesbih et ve ondan mahvir dile. Çünkü o tevbeleri çok kabul edendir.